Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l-vahidil-kahhar ve's-salatu ve's-selamu ala nabiyina'l-muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l-e'har ve ala jami'i'l-enbiya'i vel-mursalin el Kıymetli kardeşlerim Aleyserat ve selam efendimizin veda haccına şehadet eden sahabilerin sayıları konusunda çeşitli rakamlar söylenir. Ebu Zura Errazi isimli bir alimimiz var. Erken dönem alimlerimizden bir tanesidir. Onun bize verdiği rakam 114 bin civarında olduğu yönündedir. 114 bin rakamına... İtiraz edenler de var aşağıda söyleyenler var yukarıda söyleyenler var ama bu rakam genel anlamda itibar görür İslam uleması tarafından bu meseleyi değerlendirenler tarafından tabi bu 114 binin tamamını biz isim isim bilemiyoruz ne yazık ki şu anda bizim kaynaklarımızda Sahabeyi bize anlatan temel kitaplarımızda, tabakat, ensap kitaplarımızda anlatılan on bin civarı bir sahabi efendimiz vardır. Bu on binin de hepsini tanımıyoruz. İsmen biliyoruz ama hayatlarını çok ince detaylarına kadar bilmiyoruz. Bu on binin içerisinden belki 2000 bin tanesini biraz biliyoruz. Bu iki binin içerisinden bin tanesini ise iyice biliyoruz. En azından o bin tanesinin hayatlarına ait bazı bilgiler var, soylarına ait bilgiler var. Biraz da meselenin farklı bir boyutu olduğu için kimden almışlar, kime vermişler, buna ait bilgiler var. Bunu söylemem de size bir ipucu vermiş olması lazım. Demek ki Genel anlamda bizim fazlaca tanıdığımız sahabi efendilerimiz isimleri, adları ve vesselam efendimizin kutlu sözlerini aktarmakla anılan sahabiler olmuş. Bu güzel bir şey. Tabi bunun tek sebebi bu değil. Başka sebepler de sayılabilir. Niye özellikle bu kadar az sahabi efendimizin bilgilerine vakıfız ama meselemiz şimdi o değil. Buradan bir şey elde ediyoruz. O da şudur ki. Eğer o kutlu dünya içerisinde o asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünya içerisinde aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerini aktarmakla bu manada öne çıkmış isimler varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözlerini ebedileştirdikleri için Allah da onları ebedileştirdi. Onları bir yönüyle isimlerini ölümsüz kıldı. Her kim ki sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerinden bazılarına bu manada hizmet etti. Allah da ondan sonraki gelen nesilleri aslında onlara hizmet ettirdi. Her kim ki en güzelin sözlerine en güzel bir biçimde bir karşılık verdi. Allah da onları güzelleştirdi ve o güzelliklerini kıyamete kadar da daim edebilecek bir hale getirdi bizim için önemli bir şey zaten anlamış olmanız lazım hatırlar mısınız Hassan bin Sabit radıyallahu anhu'ya söylenen sözü hani diyordular ya Hassan hadi sözlerinle bir öv peygamber aleyhissalatü vesselamı e ne diyordu Hassan bin Sabit ve ma medehtu Muhammeden bi mekaleti velakin medehtu mekaleti bi Muhammedin ben sözlerimle Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem övmüyorum. Bilakis Muhammed ile sözlerimi övüyorum. Ben sözlerimle Muhammed'i methetmiyorum. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemi anarak sözlerime değer kazandırıyorum. Akıllı insan zaten öyledir. Her kim ki sözlerine değer katmak istiyorsa en değerlinin sözleriyle konuşmak durumundadır. En güzel sözleri kendine azık edinen hem doğruyu konuşacak hem de konuştukları farklı bir biçimde karşılık bulacak. Hakikate yaslandığı için o hakikatin güzel bir numunesi adına da başka başka güzellikler ortaya çıkacak. Allah bizi de o güzel halkanın içerisine dahil eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu sadece sahabeye has bir şey değil bakın sahabede ve vesselam Efendimizin sözleriyle meşgul olanların isimlerinin ebedileşmesine ait olan o bilgiyi ondan sonra gelen nesillerin tamamına siz kıyas edebilirsiniz. Tabi'in neslinde de öyle ondan sonra gelen etbai tabi'inde de öyle ondan sonra gelen nesillerde de öyle günümüze kadar da bu böyledir. Mesela bugün biz 40 bin 50 bin 60 bin bu konuda net bir rakam söyleyemeyiz ama... Ravi zincirlerine, o isnat zincirlerine bir şekliyle ismi giren isimleri inanılmaz derecede tanıyoruz. Yani bu insanlar kimdirler, kimden ilim almışlar, hocaları kim, talebeleri kim, nasıl bir ilmi yolculukları olmuş, nereye gitmişler hayatları boyunca. Gerçekten mesela falanca raviden rivayet aldığını iddia ediyor bir insan. O falanca ravi Basra bölgesinde yaşamış. O Basra bölgesinin dışına çıkıp da Ozatla zatla karşılaşmış mı? Ya da ondan aldığını iddia eden adam zamanın birinde Basra'da bulunmuş mu? O bulunduğu zaman dilimi içerisinde o şahıs da Basra'da mıydı diye böyle bir tecessüsle ciddi bir hassasiyet ile adım adım adım adım bunlar takip edilmiş. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi ben şöyle bir şeyi bize bir medar-ı iftihar olsun diye söylemek durumundayım. Bunu tespit eden, bunu kıyaslayan, bunun üzerinde ciddi gayret gösteren ilim adamlarının sözlerinden mülhem olarak bunu söylüyorum. İslam medeniyetinin bu özelliği başka hiçbir medeniyete, başka hiçbir mektebe, başka hiçbir düşünceye bu manada... Kazanç olmayacak şekilde iftihar vesilesi olmayacak şekilde İslam'ın bir malı olarak onların üzerinde kalmıştır. Yani başka bir medeniyette bunu göremezsiniz. Evet ilim söylenir kitaplarda yazılıdır ama bu ilmin isnadı kimden alındığına dair o bilgi ve o ilmin zeminine ait bilgileri sadece İslam medeniyeti verir. Bu da bizim için büyük bir iftihar kaynağıdır. Allah bu manada bu değerin de kıymetini gerçek manada bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi hadislere hizmet meselesinin geçmiş derslerde de ben aleyhissalatü vesselam Efendimizin teşvikiyle, onun istemesiyle, onun bu manada sahabeden talebiyle olduğuna dair bazı rivayetler aktardım size. Şimdi bugün de Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet aktararak aslında bunun nebevi kaynağına dair de bir şey söylemek istiyorum size. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Eğer sizler benden hadislerimi dinlerseniz sizlerden de dinlenir ve sizlerden dinleyenlerden de dinlenir. Tesma'une ve yesma'u minkum ve yesma'u mimmen yesma'u minkum. Eğer siz benden iyice dinlerseniz ve bunu hafızalarınıza kaydederseniz etrafınızda insanlar dolaşacak yarın öbür gün. Size soracaklar ne duydunuz diyecekler sallallahu aleyhi ve sellemden siz de o duyduğunuzu aktaracaksınız. O aktaran bir hazine elde etmiş gibi onu hafızasında yüreğinde zihninde saklayacak ondan sonra gelenler de ondan alacak. Ondan alanlardan da birileri alacak böyle böyle halka halka gideceği yere kadar gidecek. Dolayısıyla ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bu meselenin önemine dikkat çekti, teşvik etti sahabeyi, sahabenin üzerinden de bize bir şeyler söylemiş oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu söylemiş olduğu ikaz buna bir nebevi ikaz da diyebilirsiniz. Aslında bir nebevi müjde de diyebilirsiniz. Bu müjdenin ve bu ikazın bir tezahürü olarak da nesiller hep hadislere hizmet konusunda adeta birbirleriyle yarıştılar. O tarihin nasıl olduğunu ben size söyledim. Geçen ders hatırlarsanız 8 tane süreçten bahsettim. O 8 sürecin iki tanesinin de tedvin ve tasnif olduğunu söyledim. Tedvin ve tasnif bu iki süreç. Bir yönüyle bu işin farklı bir boyutu olarak da hadisin altın çağını oluşturuyor. Hadisin altın çağı dediğiniz dönem gerek tedvinde gerek tasnifte öne çıkan dönemdir. Ve bu dönem tarih olarak da hicri 3. asra denk gelir benim güzel kardeşlerim. Hicri 3. asır bu manada gerçekten hadis ilimlerinin farklı bir biçimde karşılık bulmasına Sebep olmuş vesile olmuştur. Şimdi onun nasıl olduğuna geleceğiz ama ben biraz farklı bir noktadan kapı açarak yürümek istiyorum. Hicri birinci asırdan itibaren İslam ilimlerinin birçok sahasında aklınıza gelen bütün sahaları şöyle zihninizde çağrıştırın. Bütün sahalarında bu manada öne çıkan alimlerin Arap olmayan unsurlardan kaynaklandığını görüyoruz. Mesela. Hadiste, tefsirde, kıraatte, tasavvufta, başka başka alanlarda hatta Arap dilinde. Araplardan ziyade Arap olmayanlar daha fazla öndedir bu manada. Niye böyle olduğu konusunda ilginç bir şey var. Onun üzerinde biraz durmamız lazım ama bu bilgi bizim için meselenin biraz farklı taraflarını anlamamıza da katkı sağlayacak. Şimdi bunun sebeplerine etkilerine gelmeden olayı anlayabilmemiz için size bir örnek aktaracağım. Dikkat edin bu örnekte bazı isimler vereceğim sizlere ama konu aslında o olmadığı için o isimleri ise izah etmeyeceğim. Ama meseleyi anlamamız açısından bu rivayet çok önemli bir rivayet bizim için. Geçmiş derslerde de size çokça isminden bahsettim. Abdurrahman İbni Ebi Leyla rahmetullahi aleyh. Bu büyük bir tabi'in imamıdır. Tabi neslinden özellikli bir tarafı ise 500 sahabiyi en fazla sahabi olarak bir mecliste görebilmesidir. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın tabi nesli içerisinde ayrıcı vasfı budur. Onun ayrıcı vasfı en çok sahabiyi bir anda bir mecliste görmesi. O büyük bir alim onun bir oğlu var Muhammed İbni Abdurrahman o da büyük bir alim hatta kadı kendisi. <gülüyor> Mutlak müştehit olarak anılmış birisi muhaddis birisi böyle birisinin naklettiği bir şey hatta kendisinin şahit olduğu bir hatıra şimdi aktaracağım hatıra dönem Abbasi dönemidir Abbasi hanedanına mensup İsa bin Musa isimli vali gelip ziyaret ediyor Muhammed bin Abdurrahman'ı ve ona bazı sorular soruyor diyor ki Basra'nın fakihi kimdir? Muhammed bin Abdurrahman cevap veriyor. El Hasan İbni El Hasan. Sonra kim diyor? Muhammed İbni Silin diyor. Kimdir bunlar diye soruyor. İkisi de Mevaliden diyor. Mevali ne demek? Arap olmayan demek. Sormaya devam ediyor İsa bin Musa. Peki Mekke'nin fakihi kim diyor? Dört tane isim sayıyor. Ata ibni Ebi Rebah, Mücahit, Said İbni Cübeyr, Süleyman Bin Yasar. Kimdir bunlar? Dördü de mevaliden diyor. Dördü de Arap değil bunların. Adam biraz sinirleniyor. Yavaş yavaş motor kaynatmaya başlıyor ama halen sormaya devam ediyor. Peki Medine'nin fakihleri kimdir diye soruyor. Yine dört isim sayıyor Muhammed Bin Abdurrahman. Zeyd Bin Eslem, Muhammed İbni El Münkedir, Nafi, İbni Ebi Nüceh. kimdir bunlar diyor valla dördü de mevaliden diyor dördü de Arap değil diyor. Adamın rengi değişiyor sesi biraz gadaplanıyor biraz sinirleniyor ama tekrar soruyor. Kuba ehlinin fakihi kimdir diyor Rabiatur Rey İbni Ebi Zinad diyor iki isim sayıyor. Kimdir bunlar diyor bu ikisi de mevaliden diyor İkisi de Arap değil diyor. Adamın yüzü buruşuyor biraz morali bozuluyor iyice sinirleri geriliyor. Peki söyle bakayım diyor Yemen'in fakihi kim? Yemen'in fakihi de Tavus onun oğlu ve İbni Münebbih diyor. Kimdir bunlar diyor? Vallahi diyor bunlar da mevaliden saydığım bu isimler de Arap değil. Bu sefer ayağa kalkıyor İsa bin Musa. Boyun damarı şişmiş ki aynen böyle aktarıyor bize kaynakta. Boyun damarı şişmiş yüzünün rengi değişmiş iyice bir sinirlenmiş. Söyle bakayım diyor Horasan'ın fakii kim? Horasan'ın fakii de ata İbni Abdullah el Horasani. Bu ata kim diyor? O da Mevali'den diyor. İyice yüzü buruşuyor karardıkça kararıyor. Muhammed bin Abdurrahman diyor ki korkmaya başladım. Şimdi dedim. Adamlarına bir şey söyleyecek benim başımı uçuracak yani benim bir suçum yok ama sordukça ben söylüyorum. Peki Şam'ın fakihi kim dedi diye sordu. Mekul dedim o kim o da mevaliden. Bu sefer daha da sinirlendi ve en son dedi ki Kufen'in fakihi kim? Vallahi diyor ki Muhammed İbni Abdurrahman eğer korkmasaydım El Hakem İbni Uteybe ile Ammar bin Ebu Süleyman'ı diyecektim. Ama adamın şerrinden emin olmak için dedim ki İbrahim enneha'i bir de Şabi. Bu ikisi kim dedi dedim bu ikisi Arap sevindi Allahu Ekber dedi öylece hışmından kurtulmuş oldum. Şimdi burada ortadaki bu manzara bize bir bilgi veriyor arkadaşlar. Hicri birinci asır ve böyle bir manzara var ortada. Her alanda Arap olmayanlar önde her alanda. Bu sayılan isimlerin hayatlarına şöyle bir baktığınız zaman bu isimlerin her birisi bir dev yaşadığı zamanda öyle az bir alim değil kaç kez mesela duydunuz bu isimlerden bazılarını işte Tavus bin Keysan'ı duydunuz, Ata İbni Ebi Rebah'ı duydunuz, Mücahid'i duydunuz hepsine binlerce kez rahmet olsun bu isimlerin her biri o dönem çağında ilimle öne çıkmış ilimle anılmış isimler. Şimdi bu isimlerin Arap olmayanlardan oluşması meseleyi bizim biraz dikkatle incelememize vesile olur. Nedir mesele? Bunun sebepleri var. Siyasi sebepler var, idari sebepler var, coğrafi sebepler var, başka sebepler var da var. Ancak hepsini burada irdeleyemeyeceğimiz için ben genel anlamda bu sebeplere etki eden şeyleri Başlıklar altında size istiyorum. Bu başlıklar siz artık altını dolduracaksınız biraz araştıracaksınız farklı kaynaklara müracaat edeceksiniz. Çünkü bu bilgilerin bilinmesi bizim ilim tarihimizin geliş sürecine ait de bize çok güzel bilgiler verecek. O bilgilerde meseleyi daha fazla anlamamıza katkı sağlayacak. Nedir bu sebeplerden bazıları? Birincisi İslam'ın insan yetiştirme potansiyelinin etkileri. Bu önemli bir şey bizde. Üstünlük eğer takvadaysa bu manada Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yok. Bu konuyu çok iyi anlayan İslam'ın ilk nesilleri fethettikleri topraklarda kendilerine bir şekliyle Allah'ın emaneti olarak emanet edilen aslında köle cariye budur. Allah'ın emanet ettiği emanetlerdir. O emanetleri kendi çocukları gibi bilmişlerdir kendi çocuklarına verdiği hizmetin daha fazlasını onlara vermişlerdir ve onların farklı farklı alanlarda öne çıkmalarını yetişmelerini ilimde farklı noktalara gelmelerini en güzel bir biçimde ortaya koymuşlardır bu da bizim için bir iftihar kaynağıdır elhamdülillah İslam medeniyeti İnsanları köleleştirme gibi bir şeyle değil aslında köleleri özgürleştirme için adımlar atmıştır. Keşke bunu bir anlayabilsek cihana da bir anlatabilsek ama ne yazık ki bu köle ve esir meselesini bu cariyelik meselesini bir türlü anlayamıyoruz. Biz anlamamakta da inat ediyoruz. Cariye meselesini biz duyduğumuz zaman başka başka şeyler aklımıza geliyor. İşin hukuku fıkı kimsenin umrunda değil. Birileri farklı şekillerde bize bir şeyleri söylüyorlar. Biz de bazen ya savunmacı bir refleksle ya da sırf onlara olanacak olan inada ait bazı cümlelerle meseleyi anlatıyoruz. Ama böyle bir şey değil. Özellikle hicri ilk iki asırda İslam medeniyetinin köleliğe, cariliğe, savaş esirlerine getirdiklerini bizim çok iyi anlamamız lazım. Ondan sonraki arızaların İslam'ın arızası değil haşa uygulamadan kaynaklanan arızalar olduğunu bilmemiz lazım. Meseleyi yeniden zemine köke irca ettirme adına da bir gayret içerisine girmemiz lazım. Neden o günlerde Arap olmayan unsurlar ilimde zirvelere geldiler siz buradan anlayın. Allah aşkına şuna gelin bir beraberce şahit olalım. Silsiletü hep diye bir silsile var bizim hadis rivayetlerimizde altın silsile. İmam Malik eğer hocası İmam Nafi'den duymuşsa İmam Nafi de onun hocası Abdullah İbni Ömer'den duymuşsa, Abdullah İbni Ömer'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışsa bu sisteme biz altın silsile diyoruz. Şimdi bu altın silsilede İmam Nafi bir köle Abdullah İbni Ömer'in kölesi ama o köle İmam Malik gibi koca bir Maliki mezhebinin imamı olan o insana hocalık yapmış. Bir köle bir esirken mevaliden birisiyken Abdullah İbni Ömer'in tedrisatından geçen o insan İmam Malik gibi dev bir ismi yetiştirmiş ve daha kaç tane isme hocalık yapmış sadece bu bile İslam'ın insan yetiştirme, insan dönüştürme, insan geliştirme potansiyeline ait çok şeyler söyler. Ama ne yazık ki bugün biz kendi çoluk çocuğumuza bile sahip çıkmakta zorlanan insanların sadece bunları bir iftihar vesilesiyle anlatmasının da bir şeyi yok. Ben bunları söylüyorum ama vicdanımsızlayarak sızlayarak söylüyorum. Şu anda bizim 1 milyon çocuğumuz kayıp, ümmetin çocukları kayıp. Bırakın başkalarının çocuklarına sahip çıkmayı biz kendi ümmetimizin çocuklarına sahip çıkamadık. Ama bunu da doğru dürüst sorgulamıyoruz bunu da konuşmuyoruz bu meseleyi bile kendimize gündem etmiyoruz. Arada bir cümle söyleyeyim söylemesem yani bazen şu kürsüden ancak dertleşme imkanı bulabiliyoruz. Benim güzel kardeşlerim 7 yıl boyunca biz Suriye'de bir imtihan verdik. Şu anda bu imtihan zor bir dönemeçe geldi. Eğer bizde şu kadar vicdan olsa Müslümanlar olarak en başta da ben bunu kendi nefsime söylüyorum. Şu kadar vicdan olsa bize bizde kırmızı bir alarmla 7 yıllık Suriye meselesini masaya yatırıp tartışmamız lazım ümmet olarak. Ne oldu da bu netice oldu neler oldu da bu noktaya geldi. 7 yıl boyunca giden o kadar insan kirletilen namuslar kaybolan çocuklar. Kirlenen coğrafyalar, izzetimizin ayaklar altına alınması yüzlerce şey. Bu Mek kadar meselenin sonrasında geldiğimiz nokta buraysa eğer bir başımızı ellerimizin arasına almamız lazım bizim. Niye bunun muhasebesini yapmıyoruz biz? Niye bunun şeyini yapmıyoruz biz? Bir yönüyle dersini çıkarmıyoruz. Çıkarmadık bakın Afganistan'da arkasından biz Irak'ta bunun faturasını ödedik. Irak'ta çıkarmadık. Çeçenistan'da ödedik Çeçenistan'da çıkarmadık Bosna'da ödedik Bosna'da çıkarmadık Suriye'de ödedik şimdi Suriye'de çıkarmıyoruz ben korkuyorum ki yakın bir zamanda bu faturayı bir de Yemen'de ya da Lübnan'da ödeyeceğiz Allah'tan korkalım ya buna kadar bir zillettir Allah aşkına işte burada biz bazı meseleleri bugünün dünyasında da bize olan etkileriyle meseleye baktığımız zaman anlayacağız ama İnşallah Basra harap olduktan sonra değil de bazı şeyleri Basra harap olmadan anlarız da ümmet olarak en azından bazı adımları atabiliriz. Neyse onlar ayrı ayrı meseleler ama şimdi mesele bizi oraya götürdü. İkincisi bu insanların Arap olmayanların içerisinden çıkmalarının etkilerinin ikincisi Emeviler ve Abbasiler dönemindeki Arap milliyetçiliğinin etkileri. Onlar Arapçılık yaptılar devlet olarak. Millet yapmadı ama devlet olarak onlar Arapçılık yaptı. Onların Arapçılık yapması, Arap milliyetçiliği meselesini yapmaları aslında şer gibi gözüküyordu, başka bir hayra vesile oldu. Ne oldu mesela? Çok güzel bir tariftir. Onu severmek isterim. Allah bazen serçedeki istibdatı, serçedeki mizacı, kabiliyeti ortaya çıkarmak için atmacayı serçeye musallat eder aslında o gün Emevilerde de Abbasilerde de böyle bir şey oldu resmen İslam coğrafyalarına bir atmaca gibi musallat oldu o milliyetçilik unsuru ama bu milliyetçilik unsuru şer gibi gözüken bu şeyi Arap olmayan insanları kamçıladı. Bu sefer kendilerini ortaya çıkarma adına bir gayreti onları dönüştürdü. Böylelikle de içlerinden yüzlerce binlerce alim çıktı. Bu da çok önemli bir şey üzerinde ayrıca durulması gereken bir şey. Üçüncüsü sonradan Müslüman olan unsurların daha iştiyakla davranmalarının etkileri. Sonradan Müslüman oldular. Sonradan geldikleri için geç kaldıkları için iştiyakları onlara farklı farklı şeyler yaptırdı. Bu konuda da çok şey söylenir ama bu kadarıyla iktifa edeceğim. Dördüncüsü yerleşik Arapların rahat sonradan gelen muhacirlerin ise kendilerine toplumda yer bulma çabalarının etkileri. Araplar rahattı o günlerde ama sonradan gelenler yer bulmaları lazım konum elde etmeleri lazım İslam coğrafyalarında. Bunu da ile yaptılar? Bazıları ilimle yaptılar. İlimde bu manada kendilerini daha farklı bir biçimde yetiştirmeye çalıştılar. Ve elde edilen o seviyeyle de böyle konumlar elde ettiler. Beşincisi de şu. İlim noktasında çok ciddi bir gayret ve çaba ortaya koymaları. Ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan geri durmamalarının etkileri. Büyük fedakarlıklar yaptılar. Çünkü o konumu elde edebilmek için. Mecburen bazı şeyler yapmaları gerekiyordu ve gerçekten de yaptılar. Böyle bir etkiler var. Başka şeyler de sayılabilir mi? Sayılabilir. Ama biz özel olarak meseleyi hadis çerçevesinden ele alacağımız için biraz meseleyi hadis üzerine doğru götürmeye çalışalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim hadise hizmet meselesinde özellikle de hadisin altın çağında Genelde Türkistan coğrafyasından insanların önde olduğunu görüyoruz. Bugün Orta Asya dedikleri coğrafya tam orayı kapsamıyor. Aslında biz Türkistan deyince Batı Türkistan, Doğu Türkistan, Afgan yahut Güney Kürdistan, İran Türkistanı olmak üzere dört bölüm halinde incelenmesi gereken büyükçe bir coğrafyadan Bahis açmış oluyoruz. Bugün o coğrafyanın içerisinde Türkmenistan var, Özbekistan var, Tacikistan var, Kırgızistan var, Kazakistan var ve elbette ki Doğu Türkistan'da var. Şimdi bu coğrafyanın insanları Allah tabi coğrafyalara farklı farklı özellikler veriyor. İbni Kaldun'un da çok güzel bir ifadesi var biliyorsunuz. Coğrafya kaderdir der o güzel Tespitiyle. gerçekten de öyledir coğrafya kaderdir insanın yaşadığı coğrafya netice itibariyle kaderine yani ondan sonraki hayatına etki eder bu coğrafyanın insanlarının da birçok farklı özellikleri var da özellikle iki tane temel özellik biraz önde onlar ney hafızalarının çok kuvvetli olması ezber kabiliyetlerinin ileri düzeyde olması Özellikle Türkistan coğrafyasının insanlarında bu iki özellik var. Bu iki özelliğin yansımalarına bakın sadece hadis sahasında değil başka yerlerde de bunun etkilerini göreceksiniz. Mesela tıp sahasında en önemli isim kimdir diye ben size sorsam kimi diyeceksiniz? i̇bn Sina Sina'yı diyeceksiniz. i̇bn Sina nereli? Bukharalı. İmam Bukhari'nin hemşe hemşerisidir. Bukhara bugün Özbekistan coğrafyasının içerisinde. Felsefede bugün en önde olan isim kimdir diye sorduğum da Farabi diyeceksiniz. E Farabi nereli? Faraplı. O nerede? Şu anda Kazakistan'ın sınırları içerisinde kalan bir köy. Dolayısıyla yine o coğrafyanın insanı. Mesela Biruni çok önemli bir isim. Biruni nereli? Harzimli. Oranın mer merkezinde Kas diye bir yer var orada. O da yine Özbekistan sınırları içerisinde. Bizim İslam hukuk tarihinin önemli isimlerinden birisi ki Hanefi mezhebinin en temel kitabı onun kaleminden çıkmıştır. El Mepsud İmam Serahsi'nin muhteşem eseri biliyorsunuz. İmam Serahsi El Mepsud'u nerede yazdı? Kuyu hapsindeyken yazdı. Bir fıkıh kitabını yanında hiçbir kaynak kitap olmadan hafızasında sakladıklarını Kuyunun dışında bekleyen talebelerine bağıra bağıra söyleyerek yazdırıyor o koca İslam kaynağını o muhallet eserini. Peki İmam Serahsi nereli? O da yine o coğrafyalı. Serahslı bugün Türkmenistanla İran sınırı arasında kalan bir yer. Daha onlarca isim söyleyebiliriz. Çünkü o coğrafyadaki hafıza, hafızanın kuvveti, ezber konusundaki bu manadaki kabiliyet onlar da bu manada ilimde farklı noktalara gelmelerine sebep olmuştur. Şimdi bu bilgiler ışığında gelin hadisin altın çağına. Hadisin altın çağı dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Hadis ilminin zirveyi yaşadığı bir çağ diyoruz. Binlerce isim var hadisle uğraşıyor yüzlerce hatta binlerce buna da binlerce dememde bir mübalağa yok eserler var ortada ve o iş kemal noktaya doğru varmış o günlerde artık o işin daha ötesi yok yapılması gereken her türlü hizmet her türlü gayret ortaya konmuş onun için o çağa hadisin altın çağı deniyor o altın çağda bakın onlarca müsnet göreceksiniz müsnetler onlarca sünenler göreceksiniz Onlarca musannaflar göreceksiniz bunların her birisi farklı bir hadis kitabıdır biliyorsunuz camiler göreceksiniz cüzler göreceksiniz özel konularda yazılmış kitaplar hadis kitapları göreceksiniz. Ama bu yüzlerin içerisinden o binlerin içerisinden altı tane kitabın biraz önde altı tane müellifin biraz önde olduğuna da şahit olacaksınız. Bunların önde olması diğerlerinin değerinden bir şey düşürmez. Ama bir hakikat ki o günden itibaren 6 tane temel hadis kaynağı ümmetin daha farklı ilgisini çekmiş, ana kaynak olarak kabul edilmiş, mevsuk olarak kabul edilmiş onlara karşı teveccüh ilgi daha fazla olmuştur. Bu 6 tane temel hadis kitabının neler olduğunu biliyorsunuz. İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in sahihleri Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace'nin ise sünelleri. İki tane sahih, dört tane sünet kitabı, altı tane temel kaynak bu manada Kütüb-i Sitte diye altı tane temel kaynak diye isimlendirilmiştir. Peki bu konuda itirazlar var mı? Var. Mesela özellikle El-Abteri, İbnül Esir ve İbni Deyba gibi alimler İbni Mace'nin yerine 6. kitap olarak İmam Malik'in Muvatta'sının sayılması gerektiğini söylemişlerdir. Ama genel anlamda İslam ümmeti bu 6 kitabın biraz önce size isimlerini söylediğim şekliyle olması gerektiği konusundaki görüşlerini daha fazla dillendirmişler. Şimdi Kutub-i Sitte ifadesi ne zaman ortaya çıktı? ne zaman böyle bir isimlendirme oldu ve gerçekten hadis külliyatı içerisinde nasıl bu manada öne çıktılar nasıl farklı bir biçimde ümmetin içerisinde yankı buldu bunlar uzun uzun meseleler çok da ben teknik meselelere sizi boğmak istemiyorum ama ister istemez bu meseleleri de burada konuşmak zorundayız siz bir, ben, bir beni bilin ben ne haller çekiyorum bu iki üç dersdir. en aza indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum yani en az Teknik detaya boğmadan sizleri bir şekliyle aklınızda kalsın birileriyle bu manada münasebet kuracağınız zaman bu bilgileri bilerek konuşun bir de elinizin altındaki bu kitapların değer ve kıymetini çok iyi bilin bilelim ona göre bu manada muarızlara bir şeyler söyleyelim biz de bilelim ki kıymetini daha farklı bir biçimde ve daha fazla bir biçimde istifade edebilelim onun için bugün inşallah bu teknik meseleleri bu fasılla zaten bitireceğim. Biraz daha sizden sabır istiyorum bu konuda. Şimdi meselenin o günün dünyasında da nasıl karşılık bulduğumuza dair onlarca rivayet, örnek, hatıra var da bir tanesini size aktaracağım. İbni Hazm'ı tanımayanınız yok. Zahiri mezhebinin kurucusu. Bir İbni Hazm daha var İslam tarihinde ondan sonra gelen. O az tanınır ama o da önemli birisi. Ebul Muğire İbni Hazm onun vefat tarihi Hicri 438. Kendisi bir devlet adamıdır şairdir katiptir ama döneminde bazı şeylere şahit olduğu için bize aktarmıştır. Aktardığı bir rivayette şu hadis ehlinden bir grup Ebu Ali Said İbni Seke'nin etrafında toplanmışlar. Ve demişler ki hadisle ilgili kitaplar çoğaldı bize bir tavsiyede bulunsanız da biz de o kitabın üzerinde yoğunlaşsak. Dedim ya yüzlerce kitap var o günlerde ve hadisle uğraşan talebeler de Ebu Ali es Ebu Ali Said İbni Seken'e böyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki bize bir kitap söyle onun üzerine yoğunlaşalım. Bunun üzerine İbni Seken biraz süküt etti sonra içeri girdi evine dört tomar yazılı evrakla dışarıya çıktı. Şöyle o evrakları bıraktı masanın üzerine dedi ki siz bunların üzerinde yoğunlaşın. Hemen talebeler tabi o evraklara koşuştular bir de baktılar ki o dört evrak Bukhari, Müslim bir de Ebu Dağut ile Mesa'iymiş. Şimdi buradan anlayın ilk dönemde bile kütübi i sittenin nasıl tevecüh gördüğünü ve insanların kaynak olarak birbirlerine gösterme noktasında bu bana da nasıl adımlar attıklarını bu bilgiyi bilirsek bir sitenin aslında çok çok ilerleyen süreçte değil daha ilk dönemlerde bile İslam ümmetinin temel ana kaynaklardan olduğunu görmüş oluruz. Peki benim güzel kardeşlerim ne özelliği var ki bu kitapların diğer kitapların daha önüne çıktı. Bu kitaplarda nasıl hususiyetler var ki dediğimiz gibi binlerce kitap binlerce müellif. Bu kadar çok olan zeminde de bu kadar bereket olan bir dönemde bu 6 tane kitap öne doğru çıktı. Bunlar için de çok şey söylenir. Belki de bazıları yine teknik detaylardır. Ama ben yine çok temelde bazı şeyleri sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Birincisi benim güzel kardeşlerim. Bu kütübü hepsi 6 tanesi de Mekke ve Medine dışında doğmuş ve hepsi. Arap olmayan soylardan gelmişlerdir. Dedik ya meseleyi işte burada da bunun bir tezahürünü görüyoruz. İmam Bukhari Bukharalı yani Özbekistanlı. İmam Müslim Nişaburlu İran Horasan'ı bazı kaynaklarda şöyle bir bilgi görebilirsiniz. İmam Müslim'in soyu bir Arap kabilesi olan Beni Kuşeyir'e yaslanır. Evet doğrudur bu bilgi. Ama İmam Müslim Beni Kuşehir'den değil Beni Kuşehir'in mevalisindendir. Dolayısıyla o ailenin içerisinde mevali olarak büyümüştür. Ama soyu yine Arap değildir İmam Müslüm'ün. İmam Ebu Davud Sicistanlı Sicistan İranla Afganistan arasındaki bir sınır bölgesi. İmam Tirmizi Tirmizli o da Özbekistan içerisinde. İmam Nesai Nesalı o da İran'ın Horasan'ının içerisinde. İmam İbni Bace Kazvinli yani o da şu anda İran coğrafyasının içerisinde. 6 tane temel hadis kitabımızın müellifi de Mekke'de Medine'de doğmamışlar. Bu coğrafyalarda doğmuşlar zikrettiğim coğrafyalarda ve Arap olmayan unsurlardan. Şimdi ben burada bu 6 tane müellifimizin İmamımızın soy tahlillerini yapacak değilim. O konuda baya ihtilaf var baya sözler söyleniyor. O işin ayrı bir boyutu ama bildiğimiz bir hakikat altı tanesi de Arap değil. İkincisi bu altı tane müellif altı tane alim hepsi aynı dönemde yaşamış. Birbirlerine hocalık ve talebelik yapmışlardır. Mesela İbn Mace hariç diğer dördü İmam Bukhari'nin talebesidir İmam Müslim de İmam Bukhari'nin talebesidir i̇bn Mace böyle bir şeyi yapmıyor Yapamıyor o ayrı bir mesele Onların mesela vefat tarihlerini de söylemekte fayda var İmam Bukhari Hicri 256 İmam Müslim 261 İmam Ebu Davud 275 İmam Tirmizi 279 İmam Nesai 303 İmam i̇bn Mace 273 Hoca talebe ilişkileri birbirlerinde de var. Onların siz kaynaklara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Üçüncü özellik önemli bir özelliktir ve bu kitapların öne çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bu altı tane temel hadis kitabımızın hepsi kendilerinden hadis aldıkları ravilerin biyografileriyle ilgili müstakil eserler yazmışlardır. Kimden almışlarsa? O aldıkları şahısla ilgili bilgini, bilgiyi kaydetmişlerdir ve o kayıtları da kendi zamanında da kendilerinden sonraki zamanlarda da bu meselenin bir delili olarak paylaşmışlardır. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bugün mesela diyelim ki bir akademik kitap yazılınca bir eserden alıntı alınca altına dipnot düşüp o eserin ismini sayfasını yazmak ne ise buradaki şeyde odur hatta ondan daha önemlidir. Kimden aldın falanca'dan falanca kim ona ait bilgileri de tek tek kitaplarına kaydederek bize veriyorlar. Başka hadis kitaplarında olmayan bir özellik olduğu için bu özellikle biraz daha fazla bir biçimde öne çıkmış oluyor. Dördüncüsü altı tane temel hadis kitabımızın hepsi ve altı müellifin hepsi kendilerine has bir usul geliştirmiş ve ellerinden geldiği nispetle Sahih rivayetleri almış eğer bazı zayıf rivayetlere yer vermişlerse de bunu belirtmişlerdir dikkat buyurun çok önemli bir mesele bu hepsi kendilerine has bir usul geliştirmiş ve ellerinden geldiği nispetle sahih rivayetleri almış eğer bazı zayıf rivayetlere yer vermişlerse de bunu da belirtmişlerdir bundan çekinmemişlerdir. Dolayısıyla bizim ulemamız alimlerimiz hele hele hadis alimlerimiz yaptıkları işlere güvenirler. Eğer aldıkları bir rivayette zayıflık varsa bunu başkalarına bırakmadan kendileri zaten ortaya koyarlar. Ama burada söylediğim bu madde önemli bir şey söylüyor. Bu altı kitapta olan bütün rivayetler hepsi sahihtir demek ne kadar yanlış ise Sadece sahih rivayetler bu altı kitapta vardır demek de o kadar yanlıştır. Bilmem anlatabildim mi? Cümle önemli bir daha söylüyorum. Bu altı kitapta olan bütün rivayetler sahihtir demek ne kadar yanlış ise sadece sahih hadisler bu altı kitapta vardır demek de o kadar yanlıştır. Şimdi kütüb sitte altı temel kitap onlar sahih de Geri kalanlar mesela İmam Malik'in muvattası. Mesela İmam Bukhari'nin ahlak hadislerini derlediği el edebül müfret. Muhteşem bir kitap. Şimdi biz bu kitaba sahih değil nazarıyla mı bakacağız? Ya da Ahmet bin Hanbe'nin el müsnedi ya da İmam Beyhaki'nin sünenül kübrası ya da başka başka mesela İbni Ebi Şeybe'nin el musannafı daha neler neler. Onlarca kitap sayabiliriz bu konuda. Dolayısıyla sadece sahih kitaplar, sahih rivayetler, sahih hadisler altısında var gerisinde yok demek yanlış. Altı kitabın içerisinde bulunan her rivayet, her hadis mutlak manada sahihtir demek de yanlış. Bu konuda değerlendirmeyi ulema yapmış. Zaten siz o kitaplara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ne diyor biliyor musunuz İmam Müslim? Bana göre sahih olan her hadisi, kendi kitabımı almış değilim dikkat edin söze bana göre sahih olan her hadisi kendi kitabımı almış değilim. Sadece sıhhati konusunda ulemanın icma ettiği hadisleri kitabıma kaydetmeye çalıştım. Dolayısıyla ne diyor İmam Müslüm aslında ben bazı sahih rivayetleri dışarıda bıraktım bunu kendisi söylüyor. Dolayısıyla bu bilgileri bilerek meseleyi değerlendirmemiz ancak bizi isabete doğruya doğru götürecektir. Beşincisi önemli ve her alimin bu manada imtihanı var. Onlar da bu imtihanı en üst düzeyde yaşamışlar. Hepsi altısı da sultanlara ve idarecilere karşı mesafelerini korumuş. Onların atiyelerini kabul etmemiş teklif edilen resmi görevleri ise geri çevirmişlerdir. Altısı da böyledir. Zamanı hatırlayın, dönemi hatırlayın, sultanları hatırlayın. Mesela İmam Bukhari'nin bu manada karşı karşıya kaldığı teklifleri kabul etmediği zamanda ödediği bedelleri hatırlayın. Sürgüne gönderiliyor İmam Bukhari bundan dolayı. İmam Müslim'in başına neler geliyor, hele İmam Nesai neler neler yaşıyor. Bu konudaki bilgileri bildiğiniz zaman ilmin izzetini koruma noktasındaki hassasiyetin Allah tarafından bir mükafatının da onların kitaplarının ölümsüzleşmesi olarak ortaya çıktığını da görüyorsunuz. Geçen ders söyledim yine söyleyeyim. Mesela valiler, sultanlar şöyle bir taleple geliyordular o gün önde olan alimlere. Bu da güzel aslında yadırganacak bir şey yok. Bizim çocuklarımız ileride devlet kademelerine gelecekler. Belki bazıları halife olacaklar bazıları vali olacaklar. Ne olur onlara özel bir zaman ayırsanız ve o özel zamanda gelip onları eğitseniz onlara bu manada özel ders verseniz diyorlar. Aslında bunda yadırganacak bir şey var mı ama meselenin tamamına baktığınız zaman ilmin izzetini koruma gibi bir mükellefiyeti var bu alimlerin. Hepsi bunu söylüyor bu 6 tane imamdan bazıları da söylüyor. İlmin ayağına ilim ayağa gitmez ilmin ayağına gidilir. Eğer biz senin çocuklarına ayrıcalık verirsek ilmi ele ayağa düşürürüz. Koca İmam Bukhari bilmem nerenin valisinin çocukları için özel derse gitti. Bunu insanlar duyduğu zaman artık o ilme gerekli itibarı gösterebilirler mi? Eğer sen gerçekten idareciysen ve Müslümanların idaresini üstlenmişsen sen çocuklarını gönder gelsin. Ümmetin çocuklarının içerisine karışsın ve insanlar da bilsinler falanca valinin falanca halifenin oğlu filanca alimin ders halkasında bunu bilsinler. Bu da onların üzerinden insanlara ilmin itibar sağlamasını itibar görmesine ait bazı şeyleri ortaya koymuş olsun. Vallahi öyle bir çağda yaşıyoruz ki böyle bir şey yok. Yani bu konuda ben konuşsam baya başı gözü yararım ama en iyisi hiç konuşmayayım çok derdimiz var bu konuda ne yazık ki ilmin izzetini en başta ulema korumuyor ulema korumadığı için başkaları da bunun kıymetini bilmiyor onun için bu konuda gerekli itinayı göstermekle mükellefiz bu asla bir kibir değildir bu ilmin izzetini koruma ve muhafaza etmektir Allah bu manada da bizlere yardım etsin Altıncısı da önemli bir madde. Hepsi o altı tane imamımız da dönemin itikat, kelam ve fıkıh alanlarındaki tartışmalardan etkilenmiş. Bu tartışmaları dikkate alan bazı tasnifler yapmak durumunda kalmışlardır. Herkes yaşadığı dönemden etkilenir benim güzel kardeşlerim. Alimlerimizi değerlendirirken zemini eğer anlamazsak çok ciddi sak sakatlıklara ne yazık ki sebep oluruz. Çünkü o gün ortada bir sorun var. Şimdi o soruna çözüm olsun diye o alim bir şeyler söylüyor. Gelen bir fırtına var. Mesela Halkul Kur'an diye işte ümmetin en önemli mihinelerinden imtihan alanlarından biri olan bir şey var. Şimdi o gün o imtihanla karşı karşıya kalan ulemanın bir karşı koyuşu var. Ona karşı geliştirdiği bazı şeyler var. Bunları dikkate almadığınız zaman... Ahmet bin Hanbel'in verdiği mücadeleyi anlayamazsınız. İmam Bukhari'nin o gün o tasnifatı niye yaptığını kavrayamazsınız. Neden baplara o isimleri verdiğini tam anlamıyla anlayamazsınız. Bugünden hareket ederek siz hiçbir kitabı değerlendiremezsiniz. Mecburen o güne gidip zemini iyice anlayıp o günkü tartışmaları fark edip İtikadi, kelami, fıkhi tartışmalar nelerdi bunları iyice anlayıp onun üzerinden meseleyi anlamaya çalışmamız gerekir ki burada söylenen o. Yedincisi hepsi muhaddis oldukları kadar altı imamda müştehittirler Dolayısıyla herhangi bir fıkıh mezhebini taklit etmemiş kendi içtihatları ile amel etmişlerdir. Yani. Cahilce bir soruyla İmam Bukhari Hanefi miydi yoksa İmam Müslim Şafi miydi diye bir soru sorulmaz. Yine cahilce Hazreti Peygamberin o zaman mezhebi neydi bu mezhepleri nereden çıkardınız o neydi diye de bir soru sorulmaz. Müştehit kendisi iştihat eder onun bir mezhebe ihtiyacı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de merkez şahsiyettir. Bütün mezhepler aslında ondan neşet etmiştir. Dolayısıyla bu manada oluşan mekteplerin kaynağı birdir. O kaynakta bu manada farklı farklı uygulamalar vardır. O uygulamalar daha sonra bir yol haline gelmiştir ki o yola işte biz mezhep diyoruz. Burada da bu müştehit alimlerimizin herhangi bir mezhebi taklit etmelerine ihtiyaç yoktur. Ha sen de inanıyorsan kendi ilmine güveniyorsan bu kapı sana da açık ama onu yapabilecek baba yiğit Var mı içimizde şu anda bilmem ancak böyle bir şey var. Sen Kur'an'dan sünnetten geçmiş ulemanın iştahatlarından bu manada hüküm çıkarabilecek kadar eğer kendinde bir şey buluyorsun ki, buluyorsan ki o aslında müştehit olmaktır. O müştehitlik olmaya haiz özellikleri içinde tutan bir insanın başka bir mezhebi taklit etmesine gerek yoktur. Sekizincisi. Bu altı kitabın hepsi kitaplarında birebir birbirlerini taklit etmemiş, özgün bir menheç ile hareket ederek adeta birbirlerini tamamlayacak adımlar atmışlardır. Birbirlerinden etkilenmişler midir? Etkilenmişlerdir. Çünkü aynı çağın insanları hoca talebe ilişkileri de var. Ama birebir taklit değil. Mesela siz de okumuştunuzdur. İnanın ki İmam Bukhari'nin sahihi ile İmam Müslim'in sahihinin Tatları bile aynı değildir. Tatları derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Yani iki kitap okuduğunuz zaman farklı iki uslupla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet ikisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini naklediyor. Ama kullandıkları yöntem menheç farklı olduğu için o manada ortaya çıkan manzara da farklı oluyor. Eğer bir insan fıkhi malumatı yoğun bir biçimde almak istiyorsa müracaat edeceği kaynak İmam Bukhari'nin sahihidir biraz daha detay isteyen açıklama açıklama isteyen İmam Müslim'in sahihine müracaat eder sadece o hadis rivayetleriyle yetinmeyip hadis rivayetlerinin zeminini de anlamak isteyen Tirmizi'nin sünenine bakar ben sadece fıkhi konuları öğrenmek istiyorum diyen birisi Ebu Davud'un sünenine bakar ben bu fıkhi konuların nasıl tasnif edildiğini nasıl bir sıralamaya tabi tutulduğunu görmek istiyorum diyen birisi. Bu manada İbni Mace'nin sünenine bakar. Bunların hepsinin harlan, harmanlanmış bir halini görmek istiyorum diyen bir insanda İmam Nesai'nin sünenine bakar. Dolayısıyla 6 tane hadis kitabı böyle farklı farklı özellikler barındırır. Yoruldunuz mu? Sona doğru geliyoruz ama biraz daha. Dişinizi sıkın ve şu bilgileri iyice nakledin. Şimdi ben size burada rahatlatmak için de bir şey söyleyeyim. Gerçekten orada oturmanın ne kadar zor olduğunu bugün ben de orada oturarak fark ettim. Yani konuşan adam için zor değil ama dinleyen adamın ocağı batıyor. Onun için ben şimdi sizi daha iyi anlıyorum. Neyse ama bir yolda buldum. Mesela ben çok ağır olan bir derste not tutarak kendimi o dersten koparmıyorum. Onun için ben dedim ya size biz bir ders yapıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla kişinin elinde not kağıtları olsun. Bu yazılan bilgiler her zaman bu konulara dönülmez, bu konularda konuşulmaz. Şimdi söz geldi buraya, burada konuşuyoruz, çekip gidiyoruz. Ondan sonra başka bir konuyla meşgul oluyoruz. Onun için yazdığımız zaman hem derse biraz daha mutabakat sağlama adına bir yol bulabiliriz hem de yazdığımız her şeyde bir yönüyle zihnimize de yazanak hafızalarımıza daha güzel bir biçimde iz bırakmasına da vesile olmuş oluruz. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Dokuzuncusu bu altı temel hadis kitabının hepsi kitaplarını çeşitli bablara ayırmış ve bazen bazı hadisleri mükerrer olarak kullanmışlardır. Mesela İmam Bukhari sahihini. 97 kitaptan 3889 baptan oluşturur. Baplar önemli o her bap, o hadisin daha farklı bir biçimde anlaşılmasına da katkı sağlıyor. İmam Bukhari'nin sahinde kaç tane hadis var? 7275 birkaç tane ihtilaflı sayılar olabilir ama genel anlamda bu. Tekrarsız rivayet sayısı 4000 civarıdır. Bu 4000'e de bazı itirazlar yapılabilir mesela bazı böyle metin içerisindeki tekrarlar ravi zincirlerindeki bazı tekrarlar da işte dikkate alınmasa aslında 2300 küsüre kadar İmam Bukhari inebilir. Ama biz 4000 tekrarsız 4000 diyelim. İmam Müslim 54 kitap 1329 baptan oluşur 7581 hadis ihtiva eder. Tekrarsız hadis sayısı İmam Müslim'de 3033'tür. Tirmizi 51 kitap 2496 baptan oluşur 3956 hadis içinde vardır İmam Tirmizi'nin süneninde. Ebu Davud 40 kitap 1889 baptan oluşur içindeki hadis sayısı 5274'tür. Nesai 51 kitap 2400 babdan oluşur içerdiği hadis sayısı 5756 neden Bukhari'de bu kadar bab sayısı fazla da bunlar da az o da üzerinde durulması gereken bir mesele sizin zihninizde dursun. İbni Mace 37 kitap 1515 babdan oluşur toplam 4371 hadis içerir. Şimdi benim güzel kardeşlerim burada bir değerlendirme yapalım. Kütüb-i Sitte dediğimiz 6 tane temel hadis kitabımız toplam 34.213 hadisten oluşur. Bunlar mükerrerlerle beraberdir tekrarlarla beraberdir. Tekrarları çıkın müşterek hadisleri de bu manada beraberce sayın. 6 tane temel hadis kitabımızda önünüze çıkan rakam sayısı 5000 civarı olacaktır. Şimdi diyelim ki aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu sözleri 5000 tane de diğer kaynaklarda olsa yani burada olmayıp ama diğer kaynaklarda olsa biraz önce atlarını saydım ya İmam Malik'in muvattasında, Beyhaki'nin sünnelinde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde di ila ahir onlarda olsa önünüze çıkacak olan manzara bu kadar benim güzel kardeşlerim. 10 bin hadi bilemediniz 12 bin. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir ömür boyunca söyledikleri yaptıkları konuştukları yanında yapılmış takrirle karşılamış. Yani sükütle tasdik ettiklerinin toplam rivayet sayısı bu kadar. Şimdi bunun üzerine fırtınalar koparılıyor. İşte Efendimiz güya neymiş sabahtan akşama kadar haşa konuşmuş mu? İşte işi gücü konuşmak mıymış? Ağzınıza ne yapışsın bilmiyorum ben size ne diyeyim onu da bilmiyorum böyle şeyler doğru sözler değil şimdi şöyle de bir söz var ya bu söz cehaletten söyleniyor ya da bu söz ihanetten söyleniyor başka bir karşılığı yok bunun neymiş efendim 2 milyon hadis nereden çıkardılar İşte Hicri 2. asırda 3. asırda imalat devam ediyor millet oturuyor masa başında hadis üretiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında şu kadardı ondan sonra bu sayı 2 milyona 3 milyona vardı ya Allah'tan kork sen hiç mi bir hadis usulü kitabı okumuyorsun hiç mi hadisle alakalı bilgiye vakıf değilsin 2 milyon rivayet 2 milyon hadis demek midir yani bunu hadisle şöyle uzaktan yakından az bir şey teması olan bir insan bilir 2 milyon rivayet bütün isnat zincirlerindeki farklar tek tek sayılarak metin içerisindeki farklar tek tek sayılarak ortaya konulur ve aslında bir tek hadis Belki 150-200 tek tek hadis olarak sayılır. Dolayısıyla 2 milyon rivayet demek aslında 10 bin tane hadis demektir. Bu hadis rivvelerindeki farklılıklar, isnattaki farklılıklar, metindeki farklılıklar birer müstakil rivayet sayıldığı için rakam bu kadar fazla. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin 600 bin hadisin içerisinden ben bunu derledim derken 600 bin müstakil ve özgün hadis diye bir ifadesi yok. Böyle de anlaşılmaz zaten bu mesele. 600 bin tane mükerrenleriyle beraber ortada rivayet var. İmam Bukhari de bunların içerisinden bunları sayı olarak kabul ediyor. Kendi usulüne bağlı olarak ve onu kitaplarına kaydediyor. Dolayısıyla bu bilgileri biz bilmemiz lazım ki bu konuda konuşun bu zaman ulan evet bak. Adam doğru söylüyor, mantıklı konuşuyor gibi hemen meseleyi farklı noktalara çekmeyelim. Kendi kaynaklarımıza, kendi değerlerimize bu manada itimat edelim ve güvenelim. Şimdi son maddeyi özellikle bu, bu olarak belirledim ki aklımızda iyice kalsın. Bu 6 tane temel hadis kitabımız hepsi yüzyıllardır ümmetin güvenini kazanmış, haklarında yüzlerce araştırma yapılmış, Kitaplarına aldıkları rivayetler tek tek incelenmiş. Böylece tasdik görmüşlerdir. İmam Bukhari'den başlayın diğerlerini hepsini değerlendirin. 11 asır geçmiş aradan. 11 asır boyunca dost da bu kitapları okumuş değerlendirmiş. Düşman da bu kitapları okumuş değerlendirmiş. Bakın size İmam Bukhari'nin üzerinden bir değerlendirme vereceğim. İmam Bukhari hakkında tam 244 tane şerh çalışması yapılmış tarih boyunca. Bu 244 tane şerh çalışmasından 54 tanesi şu anda matbu ve elimizde var. Biz sadece bunlardan Fethül Bari'yi biliyoruz İbni Hacer'in. Hemşerimiz olan Bedrettin Ayni'nin Umdetül Karisi'ni biliyoruz. Onlar değil 54 tane şerh çalışması şu anda matbu olarak elimizde var 64 tane de bu şerh çalışması şu anda kütüphanelerde yazma olarak ilim adamlarını bekliyor öyle lüzumsuz işlerle uğraşmayıp da bunu kendisine dert edinecek bu manada ızdırapla o el yazma nusalarını büyük bir işçilik emek vererek çözüp matbu hale getirecek ilim adamlarını bekliyor geri kalanı da ne yazık ki kayıp ama bu kadarı Elimizde var o diğeri geri kalan kayıplar üzerinde de değerlendirmeler var Allah aşkına bir bakın şunlara şu 54 tane matbu olan şerhe bakın insaflıca konuşma adına bir usul öğreneceksiniz kimse bu manada İmam Bukhari'nin sahihi eşittir Kur'an demiyor aklı başında hiçbir Müslüman Allah'ın kitabına başka bir kitabı eşit görmez Allah'ın kitabının yeri değeri başka bir yerdedir ve ondan sonra gelen kitaplar sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu beyanlarıdır. O beyanlar da o Allah'ın kitabının en doğru halini bize anlatır. Dolayısıyla öyle masaların üzerine kütübü sittelerin Türkçelerini koyarak ellerine bir iki tane Kur'an meali alarak nedir efendim biz Kur'an'a arz ediyoruz hadisleri deyip de insanları kendilerine güldürmenin başka bir izahı yok. Vallahi bunun bir karşılığı var. Bence bu güzel bir şaka. Ancak şakacılıkla böyle bir şey yapılabilir. Ciddi bir biçimde böyle bir şey yapılamaz. Bu kadar yapılmış emek ortadayken, bu kadar ümmet bu meseleyi ciddi bir biçimde ele almışken, yüzyıllardır bu konuda bu kadar emek verilmişken kalkıp bu konuda başka şeyler söylemek en basitinden insanı komik duruma düşürür. Allah bizleri o duruma düşürmesin o duruma düşenlere de hidayet nasip eylesin şimdi benim güzel kardeşlerim sona doğru geliyoruz bu kötü bir sitte kitap haline geldi ya çok büyük faydaları oldu ama bir de büyük bir zararı oldu Nas ne zararı oldu biliyor musunuz hafıza diye bir şey kalmadı ümmette kitaplar kaydedilince ümmet hafıza meselesinde inanılmaz derecede gevşeklik gösterdi bunu biz kendimizle de kıyas ederek anlayabiliriz. Bakın 10 yıl önce her birimiz en az 50 tane telefon numarası ezber bilirdik. Şimdi bana evin telefonunu sorsanız düşünerek cevap veririm. Yok hafıza yok. Elimizde o hesap makineleri olmazken elle biz hesaplar yapardık. Şimdi adama soruyorsun iki kere iki ne yapar hemen çıkarıp hesap makinesiyle onun dört olduğunu söylüyor. Böyle bir hale geldik. Nasıl ki bu nesil bu hale geldi o nesil de. Kitaplar kayıt altına alınınca hafıza meselesinde önceki dönemde yapılan o gayret o çaba ne yazık ki ortadan kalktı. E tabi her nimetin kendine özgü bir külfeti var. Bu manada da böyle bir şey var. Eğer bugün vaktim olsaydı ben artık bu faslı bitireceğim. Ben bu dersi bugün bu hale soktum ama hafta başından beridir farklı bir şey düşünüyordum. Size bu 6 tane hadis imamımızın biraz hayatlarındaki hassasiyetleri anlatacaktım bazı örnekler çerçevesinde eğer yerimiz müsait olsaydı bura şu anda ona pek müsait değil 6-7 tane size harita getirecektim burada haritalar üzerinden anlatacaktım mesela İmam Bukhari'nin harita üzerindeki yolculuklarını gördüğünüz zaman dudaklarınızı ısıracaksınız İmam Ebu Davut'un yaptıklarını gördüğünüz zaman korkacaksınız ya onların hakkında konuşmaktan Verilen emeği göreceksiniz, ortaya konulan gayreti göreceksiniz, fedakarlığı göreceksiniz ve bunların masa başlarında üretilmediğinin farkına varacaksınız. Onları ben hadi artık diğer kitaplara, hadis tarihi kitaplarına bu konuda yapılmış araştırmalara havale ediyorum ama bir noktaya dikkatlerinizi çekerek sözlerimi bitiriyorum. Geçen ders dedim ki bereket vardı o nesillerde. Bereketin en temel kaynağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmalarıydı. Bir de beş tane önemli sebebi vardı. Derin ve güçlü bir haşyet, sağlam ve sarsılmaz hassasiyet, büyük ve kapsamlı bir hamiyet, tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset, temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. Şimdi hicri üçüncü asırla alakalı bir değerlendirme vermek istiyorum size. Şöyle bir elimle göstereyim ki mesele anlaşılsın şurayı asr-ı saadet olarak kabul edin asr-ı saadete yakın olan insanlar olayın canlı şahitleriler yakınlıktan dolayı o avantajı görüyorlar ama süreç içerisinde zaman ve mekan olarak uzaklaşılıyor merkezden şimdi bu merkezden uzaklaştıkça hicri 3. asırda şuraya geldiklerini varz edelim Buradan uzaklaştıkları zaman buraya geldikleri zaman şu neslin asr-ı saadet dediğimiz o dünyaya karşı merakları ilgileri kat kat daha fazlalaşıyor. Acaba ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem acaba nasıl davrandı acaba bu olaya ne dedi nasıl biz merak ediyorsak o günkü insanlar bizden daha fazla merak ediyorlar. Tabi bu merak onları neye sevk etti? Aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında var olan o bilgilere vakıf olan kimseler var mı? Ancak vakıf olan kimseleri aramaya koyuldukları zaman inanın tabi neslinde etbai tabiin neslinde ve ondan sonraki nesillerde haşyet ne düzeyde ise hicri 3. asırda en az o kadardır haksızlık etmek istemiyorum önceki nesillere. Ama bilerek bazı şeyleri söylüyorum emin olun onlarda daha fazlalaşmıştır. Hassasiyet öyle bir artmıştır ki çünkü o bilgiyi elde etmek için çaba ve gayret ortada var ama kılık kılık yararcasına bir hassasiyet var ya biz Resulullah adına konuşacağız ve bunları kayıt altına alacağız. Birisi söyledi gitti o ayrı ama ben bunu kitaba alacağım. Kitabı aldın mı? Kıyamete kadar bezden sonra gelen insanlar bu kitapları okuyacaklar ve bu kitaplardaki bilgileri Resulullah dedi, Resulullah yaptı diye okuyacaklar. Şimdi ben böyle bir cürümle Allah'ın huzuruna nasıl giderim hassasiyeti o neslin adeta ocağını batırdı, ötlerini kopardı. Allah aşkına şu bilgiyle bir bakın İmam Ebu Hanife, İmam Buhari'ye, Şu bilgiyle bir bakın İmam Müslüm'e hayret edersiniz. Yani insanın kanını donduracak bir hassasiyet, kanını donduracak bir haşiyet görüyorsunuz. Çünkü tir tir titriyorlar insanlar Allah Resulüne ait bir sözü kitaba kaydederken. Şimdi bunu bildiğiniz zaman o insanların o bıraktıkları mirasın Değer ve kıymetinin ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Allah o değerlere sahip çıkanlardan bizleri etsin inşallah. Ben sadece 3 söz aktaracağım size sözümü de bitireceğim. İmam Bukhari'nin yüzlerce özelliği var da bize bir örnek olsun diye bir sözünü söyleyeceğim. Bakın o ne diyor rahmetullahi aleyh. Allah beni birçok konuda hesaba çekecek ama inşallah ben gıybet konusunda hesaba çekilmeyeceğim. İmam Bukhari diyor bunu çünkü ben gıybet hiç etmedim etmemiş bir halde de Rabbime kavuşmayı umuyorum şimdi İmam Bukhariler nasıl yetişiyormuş siz buradan anlayın şu anda bizim işimiz gücümüz gıybet gıybet ediyoruz etmeyenimiz de gıybet dinliyor gıybet dinlemekle gıybet etmek arasında bir fark yok Dedikoduya muhatap oluyoruz dedikodunun talibi oluyoruz. Onun için dedikodu çoğalıyor onun için gıybet çoğalıyor. İmam Bukhari'yi o seviyeye taşıyan evet birçok ahlaki güzelliği var verası var takvası var. Ama bunun özellikle altını çizmesi başta ilim talebeleri olmak üzere bütün Müslümanlara söylenmiş böyle zihinlerine nakşedilmiş bir bilgidir. Babası İsmail bin İbrahim. Ne diyor biliyor musunuz İmam Bukhari'nin vallahi malımın içerisinde bir tek haram ve şüphe yoktur. İmam Bukhari'yi ne ortaya çıkarıyor helal lokma adına bir şey bu haram yok şüphe de yok. Çünkü ben biliyorum ki o haram meselesi girdi mi sineden içeriye nasıl bir malzeme çıkacak ortaya nasıl kanı zehirleyecek nasıl bu manada sıkıntılar oluşturacak. Bu bilinen bir şey İşte onu bildiği için adeta İmam Bukhari'nin babası İsmail diyor ki böyle bir şey yok şüphe de yok haram da yok. Bugün bunun üzerinde de bizim ciddi bir biçimde durmamız lazım. Evet zor bir zamanda yaşıyoruz faizin haramın hak ihlalinin inanılmaz derecede Hayatı kuşattığı bir zamandayız hassasiyetlerimiz zayıflamış hak hukuk meselesinde kul hakkı meselesinde böyle ödümüz kopacak şekilde hassasiyet içerisinde olmamız gerekirken öyle bir teviller öyle bir teviller buluyoruz ki bu konuda şeytanı bilen bu manada belki bazen kendimize hayran bırakacak işler yapıyoruz. İşte bunların yeniden bir kez daha sorgulanması lazım hayatlardan Bereketin çekip gitmesi bu kadar imkana nimete rağmen bazı şeylerin tam anlamıyla olmaması bunların nedenleri biraz da meselenin şu boyutunun ciddi bir biçimde tahlil edilmesiyle mümkündür. İmam Müslim'den bir söz aktaracağım İmam Bukhari ile alakalı ve sözümü bitireceğim. Biliyorsunuz İmam Müslim İmam Bukhari'den 12 yaş küçüktür aralarında o kadar yaş farkı var. İmam Bukhari'den 5 yıl sonra vefat etmiştir ve İmam Bukhari'nin de talebesidir. Böyle bir yakınlığı olan İmam Müslim gelir bir gün hocasının yanına ellerini öpmek ister bırakmaz İmam Bukhari. Bu sefer der ki İmam Müslim bırak da senin ellerini değil ayaklarını öpeyim ey üstadlar üstadı. Ey muhaddislerin efendisi ey hadis illetlerinin tabibi. Sana ancak seni çekemeyenler kızabilir dünyada senin bir benzerinin bulunmadığına şehadet ederim bir büyüğün bir başka büyüğünü, büyüğün büyüklüğünü anmasıdır bu büyüklerin kıymetini de ancak zaten büyükler bilir İmam Müslim de İmam Bukhari'nin kıymetini bilen biri olarak bunu söylüyor. Allah bizlere de kıymet bilmeyi inşallah öğretsin bu manada bizim yardımcımız olsun. Şöyle büyük bir muhtesebata rağmen zorluk içerisinde sıkıntı içerisinde başka başka üç kuruşluk meseleler arkasında bizi hayat tüketenlerden etmesin. Amin. Allah Resulü'nün bu nebevi mirasını bir miras yedi gibi değil sadakatle üretebilmenin yolların imkanlarını zorlayan o güzel sadık talebelerden Allah bizleri kılsın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in. Ve ala al-i Muhammed ve ahir davane en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.